www.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Yurt dışından ilaç temini nasıl yapılır? Yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçların, yurt içinde bulunmadığı ve kullanılmasının zorunlu olduğu Sağlık Bakanlığı tarafınca onaylanarak ilaç teminine izin verildiği takdirde yurt dışından ilaç temini mümkündür. Yurt dışından ilaç temini Türk Eczacıları Birliği İtal İlaç Birimi tarafından Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında yapılan yurt dışından ilaç teminine ilişkin protokol çerçevesinde yürütülmektedir. Türk Eczacıları Birliği İthal Birimi, hastaların tedavisi için hekim tarafından gerekli görülerek reçeteye yazılan, ancak ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretimi veya ithalatı yapılamayan ve Sağlık Bakanlığınca ithalat izni verilen reçete muhteviyatı ilaçları ithal edip iyi dağıtım kurallarına uygun olarak hasta veya yakınına teslim etmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi www.tep.org.tr adresinden veya Türk Eczacılar Birliği İthal İlaç Biriminin Ankara Telefonu olan 0312 409 81 81 numaralı telefonundan veya İstanbul'da Çapa Şubesi olarak Çapa Hastanesi karşısındaki e, şubenin telefonu 0212-589-1920. Bu numaralı telefondan gerekli yardımı alabilirsiniz. Günün sorusu ile birlikteydik. Bir sonraki soru cevapta buluşmak üzere iyi çalışmalar. Soru cevap. Hazırlayan sunan Eczacı Gülcenin Kılıç